Rutin tüm korkuları köreltir. Ne kadar enfes bir akşam. Gökyüzüne bakarken geçmişi düşünüyorum. Birlikte yaptığımız şeyleri düşünüyorum. Birlikte tartıştığımız şeyleri düşünüyorum. Sadece tartışmaya artık hiç vakit ayırmıyormuşuz gibi geliyor. Son yurdumuz çakmak çakmak gözlerinizle aydınlanmaktadır. Sizden çay istesem mi bilemiyorum. Oyuncak ayıcık, cetvel, karton kutu, kırılmış mıknatıslar. Bütün bedende sanki tek bir his var. Tuhaf bir özgürlük hissiyle gidip geliyorum. Metinler bu araçlardır. Kitabın içinde de dışında da kitap, yazar, yayıncı ve okuyucu arasındaki müzakereyi oluşturur. İsim, ön söz, epigrafi ve yayıncıların kopyası bir kitabın özel ve kamusal tarihinin parçalarıdır. Her yer toprak olmuş sayenizde. Hala görebiliyorum. Bugün yurt sayenizde yükselebiliyor. Zevk var. Bulutlu ve rüzgarlı olduğu kadar havalı olsa da beni cezbedecek özel bir şey görmüyorum. Tüm doğa unsurları benim için alışılmadığı kadar samimi. Güneş balçıkla sıvanmaz. Seni gençleştiremeyiz. Boğa güreşi gecede baştan çıkarıcıdır. Ve kırbaç zavallı iradenin notu sudan gelen dalgalanan rüzgarla karşılanır. Çırpınan kızıl ağaç ve kavak yaprakları ile sempati neredeyse nefesimi keser. Yine de göl gibi huzurum birden sakinleşir. Sana soruyorum. Sana yalvarıyorum. Güçlü sesin her köşeye ulaşmasını istiyorum. Bugün düne göre daha rahat mısınız? Piyangoyu kim kazandı? Satın al, sat elektronik. Bugün dün olduğundan daha huzurlu musun? Burada yanlış bir şey var. Bir şeyler doğru değil. Rutin, tüm korkuları köreldir. Akşam rüzgarıyla yükselen bu küçük dalgalar pürüzsüz yansıtma yüzeyi olarak fırtınadan uzaktır. Şimdi karanlık olsa da rüzgar hala ahşabın üzerinden esiyor ve kükrüyor. Dalgaları hala belirgin. Bazı yaratıklar notalarıyla geri kalanları sarıyor. Geleceğiniz hakkında umutlu musunuz? Annelerimizin gözyaşlarının sömürüldüğünü belirtmek isterim. Ölümlerden memnun olan var mı? Dünü unutmadan yarınlara doğru ilerleyeceğiz. Reşit asla bitmez. En çılgın hayvanlar saklanmazlar ama şimdi avlarını ararlar. ...tilki ve kokarca ve tavşan... ...şimdi tarlaları ve ormanları korkmadan dolaşıyor. Bunlar doğanın bekçileridir. Canlandırılmış yaşamın günlerini birbirine bağlayan bağlantılar. Sana yardım etmek için buradayız. Doğa, hukuku, düzeni ve mülkiyete saygıyı öğretir. Bu insanlar ülkeye gidemezse... ...müze doğayı şehre getirmelidir. Dün bitmeden yarının resmini çizeceğiz. Çağımızın en büyük sorunlarından biri kültürün sığlaşmasıdır... Hemen tüketilebilen şeylere dayalı bir kültür, bir uygarlık inşa etmek mümkün değildir. Uzun vadeli olana odaklanmalıyız. Nadiren ormana gelenler, kasten ya da kazara bıraktıkları yol boyunca oynayabilmek için ormanın küçük bir parçasını ellerine alırlar. Teşekkürler ve iyi günler. Rutin tüm korkuları köreldir. Dürüst olmak gerekirse, derinliği olmayan bir kültür, ölü ağırlıktan başka bir şey değildir. Bizim için genellikle yeterli alan var. Ufuklarımız dirseklerimizde değil. İstanbul'a bir fatih bakış açısından bakmıyorsanız... ...sadece taşı, çimentoyu ve denizi görüyorsunuz. Ama yine de gidebilirler. Elbette gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Elimden geleni yapıyorum. Yenilmiş güreşçi güneşe doyamaz. Kalın ağaç sadece kapımızda değil, gölette de değildir. Ama bir şekilde bizim tarafımızdan taklit edilmiş... Aşina ve yıpranmış, bir şekilde çitlenmiş ve çitle çevrilmiş ve doğadan geri alınmıştır. Evet evet, evet. Kimsenin kalbinin kırık olmasına dayanamam. Daha önceki tecrübelerimize göre bir elin bir şey söylediğini, diğer elin başka bir şey söylediğini fark edeceğiz. Mesaj nedir? Rutin tüm korkuları köreldir. Ormanlarımdaki ufku hep kendime ayırdım. Bir yandan gölete temas eden tren, diğer yanda ormanlık yolun üstünden atılan çitin uzak bir görüntüsü. Medeniyet için en önemli kriter neşe ve üzüntüyü paylaşmaktır. Neşemiz bir başkasının acısı olmamalı, olamaz. Denemek, inanmaktır. Romulus ve Remus efsanesi üzerine düşünmeye başladım. Kurttan süt emip Roma'yı kurmuştu. Ama ormandaki küçük Lord Greystock maymundan süt emmişti. Eleştirdi sınırlar var. Sınır yasadır, adalettir. Bunun anlamı nedir? Benimle tanışmak istiyorsun. Sivil davranışların en önemli ölçüsü neşeyi ve hüzünleri bir araya getirmektir. Neşemiz başkalarının üzüntüsü olmamalıdır, olamaz. Geceleri hiçbir yolcu yoktu. Kapımı kimse çalmıyordu. Eleştiriye sınır koy. Şikayet etmeye sınır koy. Kedileri sev, insanları sev, hayatı sev. Bu ne demek? Ben farklıyım. Çünkü benim için her gün Kadınlar Günü. Rutin tüm korkuları tir. Hıza ihtiyacım var. Geri adım attım. Hisler sanat olabilir. Fark ettim ki bazen en tatlı ve yumuşak, en masum ve teşvik edici anlarında toplumun ne olduğunu doğal nesnelere bakarak anlayabilirsin. En insan sevmeyen ve melankolik adam için bile dönüştürücü olabilir bu. Her şey aslında çok basit. Ne yazık ki ailemle birlikte olduğumda bunu fark ettim. Bu fotoğraf beni ağlattı. Kontrol, önleme, rahatlama. Mevsimlerin arkadaşlıklarından zevk alsam da hiçbir şey hayatı benim için bir külfete dönüştüremez. Ama sonra Goril ülkesindeki ilk kampta Goril on yıllardır aradığı yaratıkla yüz yüze tanıştı. Bu yaratıkla tanışması filler, cimri milyonerler ve dünya savaşları tarafından önlenmişti. Bu hayvanın yüzüne ilk bakışından birkaç dakika sonra onu gördüğü her şeyden çok özlediği anda öldürmüştü. Bir hata karşı değil, hayvanın içinde saklandığı yoğun bir orman perdesiyle yaptı bunu ve dalları salladı. Zor bir zaman. Bu ilk defa olmuyor. Yeryüzünde cennete yaklaşın. Bir durum var. Bunu inançla söyledim. Hayalinizdeki dünyayı gerçekleştirin. Bunu anlayamıyorum. Ne yazık ki parçalanmış. Önemli olan tek şey... Eğer dostlarımın ellerinde olmayan ve özellikle güdümlü ve korunan ellerinde bir emir ve kefil olsaydı ki kendime iltifat etmek istemiyorum ama eğer mümkün olursa bana iltifat ederlerdi. Her hayvanın... Bronz heykelin veya fotoğrafın ardında insanlar diğer hayvanlar arasındaki nesneler ve sosyal etkileşimlerden oluşan çok sayıda kaynağın yattığını Bunların 20. yüzyıl ülkesi için ana temaları kucaklayan bir biyografiyi anlatmak üzere yeniden oluşturulabileceğini iddia ediyor Bunun o kadar çok parçası var ki arayı daha da açtılar Rutin tüm korkuları göreltir. Bu hakları kullanıyorum ve her şey yoluna giriyor ama aynı zamanda biraz çıldırdığımın bilincindeydim ve iyileşmemi öngörüyor gibiydi. Gereken her şeyi yapacağız. Sadece buralılar. Silahları bırakın. Her şey çok iyi gidiyor. Başka hiçbir örneği yok. Lütfen cep telefonu numaranı gir. Bunlardan hiçbiri doğru değil. Bunların hepsi yalan. Bu resmi görmek istemiyorum. En keyifli saatlerim bahar veya sonbahardaki uzun yağmur fırtınaları sırasındaydı. Her şey benimdi. Her şey öğleden sonralarına ve evsizlere aitti. Erken bir alacakaranlık, uzun bir gecede birçok düşüncenin kök salmaya ve kendilerini açığa çıkarabildiği bir zamandı. Tanıştığımıza memnun oldum. Sadece sana gösterdiğim şeyi görmek istiyorum. Rutin, tüm korkuları köreldir. Son zamanlarda dağdan bahsedilmiş. Neyse ki çok çaba sarf ettiler. Masaj. İçinde yaşadığımız yer uzayda bir nokta. Hı, binanın birçok görünür yüzü var. Aynı zamanda bir Yunan tapınağı, bir banka, bir bilimsel araştırma kurumu, popüler bir müze, neoklasik bir tiyatrodur. Birisi demokrasi, macera, bilim ve ticareti kutsallaştıran bir alana giriyor. Bu binaya girildiğinde bir dramın içinde kalınacağı biliniyor. Bu halka açık anıtı yaşamanın deneyimi kişisel olacaktır. Bu yapı benlik ve toplumun ikiliğine katılma alanlarından biridir. Bu dikkatsizliğin neye yol açacağını bilmiyorum. Bir tür sessizlik, bir pes etme duygusu olduğunu sanki çözemeyeceğimizi söylüyorlar. Aynı eski gelecek. Seni tebrik ederim. Harika bir şey yapıyorsun. Durumu şimdi kontrol edemezsem bu ikilik sonsuza kadar devam edecek. Ayrılamıyoruz. Sevmeyi son derece iyi yaptığımdan emin olduğumu söyledim. Şaka yapmıyordum. Ve ben de evime kendi yatağıma gittim. Durum pozisyona bağlı. Hayır Rutin tüm korkuları köreldir. Bütün bunlar daha fazla yalan olmaması içindi. Hassasiyetin nedir? Kime karşı hassassın? Şehirdeyiz. Sadece portalların içinde. Ziyaretçi bilincinin ve ahlaki durumun dönüşümünün başlayacağı kutsal alana girer. Bu anlaşıldığı anda her şey daha net olacak. Bu bir kırılma noktası. Şu anda herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Rahatlama bölgesi. Benim için biraz ilginç olmayan bir denemenin özneleriyiz. Bu koşullar altında bir süredir dedikodularımızın toplumu olmadan yapamaz mıyız? Bizi neşelendirmek için kendi düşüncelerimize sahip olabilir miyiz? Benim için bu bir tabudur. Bir tabu haline gelir ve çünkü bu bir tabudur. Misafir oldukları için onlara randevu verdik. Onlarla buluştuk. Güvenli bir cennet. Bu sadece bir hata değil. Bu ihanet. Rutin tüm korkuları köreltir. Arkasında daha vardı. Dağın desteği olmadan bunu yapamazdı. Hücrelerime sızmış gibi. Bu da sahip oldukları yapı türüdür. Ya da ailenizin numarası. Zamanın büyük bir kısmında yalnız kalmayı sağlıklı buluyorum. Başkalarıyla olmak, iyi insanlar bile olsa, bitmek, tükenmek ve dağılmaktır. Yalnız olmayı seviyorum. Tabii ki gerekli tüm adımları attım. Ancak bu gerekli adımları özgürlük çerçevesinde ele aldığımız için özgürlük ve kurtuluş duygumuz sömürüldü. Biz herkes gibi aynı mesafeye sahiptik. Daha fazla düşünmedik. Rutin. Tüm korkuları köreltir. Devam etti. Her şey ters yüz olmuştu. Hayat, öğrenme, iyileştirme. Aileme saldıranları affedemiyorum. Toplum genellikle çok ucuzdur. Çok kısa aralıklarla buluşuyoruz. Birbirimiz için yeni bir değer elde etmek için zamanımız olamıyor. Roosevelt'in yolculuklarının ve taşlı anma mimarisinin bu simgelerinde yaşam ve ölümün birleştirilmesi, müzenin merkezi ahlaki gerçekliğini anlatıyor. Hak etmediğiniz şeyi vermek mümkün değil. Lütfen kendinize gelin. Seni arayamıyorum. <gülüyor> Rutin tüm korkuları köreltir. Gelirler, biz otururuz, konuşuruz ve daha önce olduğu gibi devam eder her şey. Sadece hak ettiğiniz şeyleri sahip olabilirsiniz. Bundan daha fazlasına sahip olamazsınız. Bunu bilmeniz ve anlamanız gerekir. Bu sırada yöneticilere saldırdıklarını gördüm. Onlar sadece kurallara uymaya çalışıyordu. Sana bunu veremem. Kitap içgüdü hakkında. Uzun kış akşamlarında, kar hızla düştüğünde ve rüzgar uğurladığında... ...eski bir yerleşimci ve gerçek mal sahibinin beni ziyaret ettiği oldu. O zaman kaderlerini anladık. Ben diyorum ki, zamana karşı durabilecek... Kendine güvenen, güçlü bir yapı kuralım. Rutin tüm korkuları köreltir. Ben de kaderin ne olduğunu buldum. Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsiniz? Nasıl bir cesarettir bu? Bir şey okuduysanız bir şey söyleyeyim. Dosyayı falan hiçbir zaman okumamış bile. Rutin tüm korkuları köreltir. Doğanın tarif edilemez masumiyeti ve yararı... ...güneşin ve rüzgarın ve yağmurun... ...yazın ve kışın sağlık gibi, neşesiz, sonsuza kadar... Sadece ikimizken bana karşı dürüst oluyor. Rutin tüm korkuları köreltir. Tehditleriniz umurumda değil. Salon karartılmıştır. Sadece geniş odanın kenarlarını çevreleyen vitrinlerden aydınlatılır. Salonun merkezinde filler grubu, bir anın fantezisinin hareketlerinin ön sezisini uyandırmak için yeterli olduğu, belki de kişinin kişisel saldırıya öfkeli bir yükü olduğunu anlatır mı? Filler büyük bir katedralin nefinde yüksek bir sunak gibi dururlar. Bu izlenim, ana salonun her iki tarafını ve yukarıdaki geniş galeriyi birbirine bağlayan diyoramaların bilincine varıldıkça güçlenmektedir. Mesele para. Para ve insanları idare etmek. Hep kaynaklardan bahsettim. Buraya gelebilmemizin tek nedeni kaynaklar. Sadece ve sadece kaynaklar. Eğer kaynaklardan bahsediyorsanız, geldiği yeri söylemeniz lazım. Rutin tüm korkuları köreltir. Ve orada gülümsemeye devam ediyorsunuz. Gülüyorsunuz. Bu nasıl mümkün olur? Ne kadar utanç verici. Bu hesabı görmeniz lazım. Gökten buraya gelmedim. Rutin... Tüm korkuları köreltir. Eğer doğru insanları bulabilirseniz her şey çok kolay olur. Sonra ben bunu biraz daha farklı hale getirdim. Buna insanı koydum. İnsan, bilgi, para. Aramızdaki bazı aptallar her şey olduğu gibi göremiyor. Çünkü gerçek sorunları yok. Gerçekten çok çektik. Rutin. Tüm korkuları köreltir. Sabreden zafer ulaşır. Gece gündüz gideceğiz. Tam da bu. Uzun ince bir yoldayız. Sadece Tanrı'nın önünde eğildik. Rutin tüm korkuları köreltir. Şimdi durmak yok. Muhtemelen dünyayı dolaşan tek sağlam, sağlam ve sağlıklı genç kadındı. Ve geldiği her yer ilkbahardı. Madem gerçekten seviyorsunuz, o zaman niçin buna sahip çıkmıyorsunuz? Böyle bir dertleri yok. Ama kaynak üretmek er kişinin işidir. Öyle rastgele herkesin işi değildir. Rutin tüm korkuları köreltir. Her derde deva olan ilacım için aşeron ve ölü denizden gelen şeylerle oluşturulmuş bir karışım yerine şişeleri tutan kadeğe benzeyen ince uzun yük arabaları sayesinde sabah havasını içime çekebildim. Alenen yapılıyor ve kimse herhangi bir şey demiyor. Gereken neyse yapacağız. Laf değil icraat. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Ve hatta, hatta bir de İki adayı birbirine bağlayan bir asma köprü yapmayı düşünüyorduk. O yapılmalıydı ki hava bozuk olduğu zaman oradan oraya rahatlıkla geçilebilsin. Rutin tüm korkuları köreltir. Bir şiir okudum ve hapse girdim. Eğer zamanlama doğruysa onlarla şakalaşıyorum. Değilse de şakalaşmıyorum. Bitki doktoru, yaşlı Eskalipus'un kızı Hicea'ya çok da bayılmıyorum. Kendisi bir elinde yılan, diğer elinde de yılanın ara sıra bir şeyler içtiği bir kap tutarken gösterilir. Aslında Jüpiter'in kadeğini tutan Hebe'yi severim. Juno ve yabani Marul'un kızı olan Hebe, tanrıları ve insanları gençliklerine geri döndürebilir. Zamanla izleyici hikayenin içeriğini kelimelere dökmeye başlıyor. Çoğu grup sadece birkaç hayvandan oluşuyor. Büyük ve kuvvetli bir erkek. Bir ya da iki tane dişi. Ve bir bebek.